Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nâuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyat-i Men yehdihillah felâ mudillelah ve men yudlil felâ hadiyelah ve neşhedü en لا ilahe illallah vahdahu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Ama ba'd, fe İttakullah ve atiwo. İnnallah ma al-lazin ittaku ve lazinhum sinon. Kal Allahü Teala Azza ve Cel fi kitabı hikrim. Evvahüllâhî min Şeytanî al-rajiim. İsmiillâhî Ve ahidna ile İbrahim ve İsmaila en tahira biatiyelıttayfîne ve aqfîne ve Bakara Suresi 125. ayette Cenab-ı Hak mal olarak biz İbrahim ve İsmail'den şöyle söz aldık. Beytimi, Kabe'mi ve etrafını temizlemek, tavaf edenler ve orada itikaf yapanlar için orayı hazır hale getirmeleri, temiz tutmaları için onlardan söz aldık buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla itikaf denilen ibadet, ta İbrahim aleyhisselam zamanlarında e, Müslümanların e, Allah'ın mescitlerinde kendilerini Allah'a adadıkları bir ibadet olarak vurgulanmış oluyor. Ramazanın son 10 günü bize itikafı hatırlatır ki bu son 10 günün içinde bulunuyoruz. Gücü yeten Müslümanların son on gününü tümüyle gücü yeten, daha azına gücü yeten müminlerin birkaç gününü veya birkaç saatini Allah için Ramazan'ın son on gününde Allah'a ibadet edilen bir mescitte ibadet ve taat için kendilerini adamaları, vakfetmeleri diğer dünyevi meşgalelerinden uzak olup hayatlarını tümüyle ibadet içerisinde geçirmeleri, itikaf dediğimiz özel bir ibadet kategorisinde yer alır. Allah Resulü'nün her sene hiç terk etmeden Ramazan'da mutlaka itikaf yaptığını, hiç ihmal etmediğini biliyoruz. O yüzden çok kuvvetli bir sünnet olduğu halde maalesef nice müminler bu ibadeti tatmamış ve hiç yaşamamış durumda hayatlarını devam ettiriyorlar. İtikaf, anaç, doğurgan bir ibadettir. Bütün ibadet çeşitlerini içine alır. Zikirden tefekküre, nafile ibadetlerden, oruç gibi hususlara, dili, kulağı günahlardan muhafaza etmekten, nefsi arındırmaya kadar bütün e, ecir ve sevap bulunan hususlar itikafta vardır. Sabır gibi, şükür gibi e, insanın e, olgunluğuna zemin oluşturan ve diğer ibadetler içinde e, e, önemli bir e, o, oluşum e, açısından e, hayatımızda devamlı bize motor görevi üstlenen ee, hususlarda da itikafın çok büyük katkısı, yardımı vardır. Ee, gece e, e, Allah'a e, uyku gibi e, nefsimizin hoşlandığı şeylerden e, feragat edip e, sevdiğimiz her şeyleri Allah yolunda feda edebilme bilincini itikaf en güzel şekilde kazandırır. İtikaf, yalnız kalmak demek değildir. İnziva ve yalnız kalmak, vesveselere, şeytanın oyunlarına kapılmaya gidebilecek riskli bir alandır. Peygamberimiz peygamberlikten önce yalnız kalmış, inzivaya çekilmiş ve cahiliyeden uzaklaşmanın yolunu bu şekilde bulmuş ama Vahiy geldikten sonra artık hiç inziva gibi, hiraya çekilmek gibi bir e, uygulamaya gitmemiştir. Ondan sonra devamlı toplumun içinde onları ıslah etmek için, onları, onlara yönelik e, direkt e, gayretleri, salih amelleri e, onların içinde ama onlardan biri olarak değil, e, onları e, ıslah etme yönüyle çobanlık yapma gayretiyle onlara hedef çizmiştir. O yüzden itikaf yapan bir mümin yalnız kalmış olmaz. Bir, Allah'la beraberdir. İki, zaten kendi başına herhangi bir yerde değil, insanların en azından beş vakit geleceği bir mescitte, bir ibadethanede bu görevini yapar. O, o topluma, o kalabalıklara yönelik e, görev bilincini e, ihmal etmez. E, günlük hayatın e, akışı içerisinde e, biz de eleştirdiğimiz, suçladığımız cahiliye e, toplumunun bir ferdi gibi olabiliyoruz. E, Allah'tan uzak toplumun nice yanlışlarına, günahlarına karşı çıkmayarak her an müdahale etmeyerek onları yadırgamaz, onların yanlış davranışlarına alışabiliyoruz. Onlardan bir fert gibi görevimizi ihmal edebiliyoruz. Hatta onları etkileyeceğimiz halde, etkilememiz icap ettiği halde, yeterince dava adamı özelliğiyle onlara karşı çıkmadığımız için, onlar bizi etkiliyor. Onlar bizi yönlendirebiliyor. Onların çizgisini biz değiştirmemiz gerektiği halde onlar bizim çizgimizi kendilerine benzetebiliyorlar. İşte itikaf, bütün günlük hayatımızı ve toplumla alakalarımızı yeniden muhasebeye tabi tutacağımız, kendimize geleceğimiz özel bir karantina gibidir özel bir tedavi usulüdür. Hani sporcuların önemli bir maç öncesinde kendilerini kampa çekmeleri, dış dünyadan uzaklaşmaları, efendim enerji depolamaları ne ise, müminler de özellikle davetçi ve dava adamları akülerini, manevi akülerini gönülde boşalan enerjilerini doldurmak için Ramazan'ın bu son on gününde bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirmelidirler. Mekan ve zaman insan açısından önemlidir. İnsan bir mescidi haramda bulunurken ki duygu, duyduğu, etkilendiği havayı, affedersiniz bir sinema salonunda bulamaz. Veya kalabalık caddeler içerisinde isyan edilen bir yerdeki atmosferle Allah'a ibadet edilen bir mekandaki atmosfer aynı olmaz. Yine zaman dilimi de önemlidir. E, kişinin kendisi için önemli gördüğü zamanlar bile kendisini nasıl etkiler? E, bir doğum günü, bir evlenme, yıl dönümü vesaire. Bir de Kur'an'ın indiği bir zaman dilimi olan Ramazan ve Ramazan'ın son on günü, Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bir zaman. E, tabii ki insanı etkileme yönüyle önemli fırsatlardır. İşte böyle zaman dilimlerinde Allah'a daha yaklaşmak, e, kendimizi nereye doğru gittiğimiz yönüyle yeniden muhasebeye tabi tutmak, sürüden ayrılmaya çalışmak, alışkanlıklarımızı gözden geçirmek çok önemli bir fırsattır. Günlük hayatımızda yer yer israflar, vaktimizi boşa geçirmeler, gereksiz konuşmalar, hatta bizim takvamızı artırmayacak, günahlarımızı belki artıracak, ee, yanlış insanlarla diyaloglar e, bizi manevi yönüyle geriye doğru sürükler. İşte itikafta kendimizi bütün günahlardan ve lüzumsuz meşgalelerden arındırıp, e, melekleşmenin, e, e, Allah'ın razı olacağı günahsız bir insan olmanın yoluna gitmiş oluyoruz. E, ve burada itikaf yaparken, Kur'an okuyor, ibadet ediyor, İslami eserlerle meşgul oluyor, birbirimize hakkı hayrı tavsiye ediyor, her türlü ibadetleri tadıyor, bunun yanında günahlardan tümüyle uzak kalıyoruz. Böyle bir güzelliği hepinize ısrarla tavsiye ediyoruz. Ne kadar zaman bulabilirseniz, bir nizi ayırabilirsiniz, bir pazarınızı ayırabilirsiniz, Birkaç saatinizi ayırabilirsiniz. E, dolayısıyla e, kendimize yeniden gelmek, e, asli çizgimize dönmek, fabrika ayarlarına dönüş yapmak, yani fıtratımıza yönelmek açısından e, itikafa hepimizin e, ihtiyacı var. Ne kadar e, vakit ayırabilirsek, bu günler, bayrama kadar e, mutlaka Allah'a ibadet edilen, Resmi özelliği de bulunmayan hanelerde itikaf lezzetine inşallah varmaya çalışın. Bugünleri değerlendirelim. Kim bilir daha ne kadar karşımıza böyle güzel fırsatlar çıkar bilemeyiz. Rabbimize adayabileceğimiz neler varsa onları adamak, feda edebileceğimiz neler varsa feda edebilmek, her şeyin Allah'a ait olduğunu, zaten dilediği zaman bizden almaya sahip olduğunu e, bilerek, isteyerek e, ona, e, O'nun razı olacağı şeyleri takdim edip vermek, e, güzelliklerine inşallah erişmeye çalışalım. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam, kelamullahi'l-melikil-azizil-allam, kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kuryal Kur'an feste meola ve ansito laldeküm turhamon auz bila him ne şeytanı Raje rahim innat din ainda Allahil İslam sadakallah